Muhterem efendim, orucu gerçek manasına uygun bir şekilde tutmak için nelere dikkat etmeliyiz? Orucu sadece aç durma şeklinde, susuz durma şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda gözümüze, kulağımıza, ağzımıza doğru oruç tutturmak lazım. Yani ben orucu niyet ettim ama yememeye, içmemeye, akşama kadar. Ve aynı zamanda benim orucumun ruhuna dokunacak, ruhunu çatlatacak, özünü kırabilecek şeylere karşı da ben oruç tutmaya niyet ettim. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem رُبَّ الصَائِمِ لَيْسَلَوْا مِنْ سِيَامِ إِلَّا oruç tutanlar vardır ki tuttuğu oruçtan onun yanına kalan sadece açlık ve susuzluktur buyuruyor. Namazda da diyor aynı hadisin bir parçası da o. رُبَّ قَائِمِ لَيْسَلَوْا مِنْ قِيَامِ seher السَّهَرْ atab. Nece kimseler var ki sabahlara kadar Kemer, ibadet içinde Allah karşısında dururlar da fakat yanlarına sadece kar kalan şey uykusuzluk ve yorgunluktur. Madem bu iş yapılıyor, bence o hale getirmemeli. Emeği heba etmemeli. O emeği ortaya koyarken aynı zamanda onun ruhuna çok dikkat etmeli. Özünü bulmaya çalışmalı. Manasını bulmaya çalışmalı. Özün de ötesinde esasen ne için eda ediliyor, kime sunuluyorsa onun karşısında bulunmanın hakkını vermeli. Namazda da bir esas bu, oruçta da bir esastır. Ama bütün bunları yaparken derin bir ubudiye şuuruyla, bunların hepsi tabudidir, Rabbim emrettiği için yapıyorum, neticesi rıza-i ilahidir, o hoşnut olsun diye hep çırpınıp duruyorum, bir semere terettüp edecekse şayet, onun lütfuna keremine kalmış, öbür tarafta verilir, ben bunların hiçbirini onlara bağlamadım. Çünkü benim ona karşı yaptığım bu ibadetlerde zatına karşı benim beklediğim Hüsnü zannım çok daha geniştir. Benim aklımın aldığı, aklımın erdiği, aklımın dar çerçevesi içinde değerlendirilen şeylere bağlarsam, onun genişçe lütfedeceği şeyleri ben daraltmış olurum. Ne diye genişi daraltayım, ne diye onun engin lütuflarına hat koyayım, tahdit edeyim demeli. O derin tabdilik mülazası ile orucudan da öyle eda etmeli. Bu bir madem ağzın, gözün, kulağın, dilin, dudağın hepsinin kendilerine göre hem mahasini var hem de mesavisi var. Madem mesaviye karşı onları kapalı tutma mecburiyetindeyiz. Biraz bir yönüyle de bu oruç bir ibadetse, bir ubudiyetse esas bunu ubudet haline getirmeli. Yani tamamen ona bağlamalı. Onun dışındaki her türlü mülazaya kapalı kalmalı. İbadet, ubudiyet, ubudet bu işin zirvesidir. Altıncı sözde dediği gibi, ey göz güzel bak diyor yani. Ey kulak sen de güzel dinle. Demek ki bunların yapacağı güzel şeyler var. Ramazan'da o zaman insan güzel görmeli, hep böyle. Beyinde güzel düşünceleri tetikleyebilecek şeyler yapmalı yani. Mesela ne işte diyelim bir cami manzarası, bir cemaatin güzel hali. O müminlerin güzel halleri böyle. Onun içinde hakikaten bir hüsnüzdan zemzemesi, dem demesi gibi kaynayıp durmalı. Hep böyle iyi şeylerle meşgul olmalı. Ve beyne göz hep bunları göndermeli. Kulak hep böyle güzel şeyler zikir fikir duymalı. Zikrin fikrin severan ettiği yerlerde bulunmalı. O da güzel şeyler beyin değerlendirsin diye insanın müfekkiresi demek daha uygun. Değerlendirsin diye hep onları göndermeli oraya. Ağız güzel şeyler konuşmalı, insan güzel şeylerin peşinde olmalı, güzel şeyler görmeye çalışmalı. Sadece boşa ağzını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını, kafama değil. Aynı zamanda doluya açma onları. Bu Ramazan'ın her gününü dolu dolu yaşama yani. Gözle besleme, kulakla besleme, ağızla besleme, his dünyasıyla besleme. Bu sene yine zengin bir Ramazan çıkarmaya çalışma. Çıkarma başından atma demek değildir, çünkü o bizim için bir fırsat mevsimidir, bir kazanma mevsimidir. Şimdi siz bir ticaret yapsanız, nasıl böyle belli mevsimleri kollarsınız, pazara koşarsınız, panayra koşarsınız, acaba falan yerde tablacılık mı gider, toptancılık mı gider, bunların hepsini hesap edersiniz. Şimdi bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın lütuf, ihsan, kerem, güneşi doğmuş, iltifatları doğmuş. Ve size bir yönüyle buyurun yağmadır alan alsın deniyor. Böyle bir durumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Elbette diyeceksiniz ki gözümde, kulağımda, dilimde, dudağımda rantam değerlendirmeliyim. Öyleyse fenalıklara kapanma yetmez sadece. Bu Ramazan'a niyetimde esas temel espri budur yani. Şu ana kadar eğri büyülü yamuk yumuk davranmış olabilirim. Fakat doğruluğa az mücezmü kast bundan sonra. Uzullarından hiçbirine yamuk yamuk yumuşa yaptırmayacağım beni. Verdiğimiz bu sözü sonuna kadar götürme gibi bir kararlık içinde bulunma. İster namazda, ister oruçta, biz her türlü azmi cezmi kastimize rağmen insanız yine de düşersek yani Efendimiz buyuruyor ki Adem aldandı evlatları da aldandı yani demek ki genetik bir konu bu. Tabiatımızda var. Fakat biz temelde bir kere düşmeme kararında olacağız, devrilmeme kararında olacağız. Ama bir yerde elimizde olmayarak düştük, ettik filan. İhtimal Cenab-ı Hak onları da affeder, bağışlar. Ama her şeye rağmen Efendimiz'in seçtiği kelimelerle ortaya koyduğu esferi bize şunu gösteriyor. Kalemin yazmayacağı şeyler, merfu olduğu şeyler bile bir müminin çok hassas durması gerekli olan şeyler. Onun için bakın büyüklerine değil de küçüğüne diyor. Allahümme ba'id beynena ve beyne hatayaya. Yani şöyle ben açarak söyleyeyim. Allah'ım senin günah olarak, hata olarak yazmadığın hataların var ya, benimle onlar arasını mağrib, meşrik mesafesiyle aç diyor Allah Resulü. Hiç görüşmeyelim, hiç konuşmayalım, hiç tanışmayalım, hiç birbirimize bir yerde buluşmayalım diyor yani. Küçüğüne karşı bile bir mümin tavrı koyuyor ortaya ve bize rehberlik yapıyor bu mevzuda. Tabiatı beşeriyede de sürçme, düşme, kapaklanma husiyetleri var. Husiyet mi diyelim, zaaflar mı diyelim, zaafları var. Bunlar başına gelecektir onun. Artık onları da Rabbimizin engin rahmetinden yazmamasını, yazdırmamasını bekleyeceğiz. Fakat onlara bile girmemeye çalışacağız. Çünkü bu dünya hayatına insan bir kere gelir. Kazanma imkanı insana bir kere verilir. İnsana bir kere tetiğe dokunma fırsatı verilir. Bir kere hedef gösterilir. İnsan bir kere hedefi yakalama fırsatıyla karşı karşıya bırakılır. İnsan bunları kaçırırsa bir daha bunlar istirdağat etmesi mümkün değildir. Ona heyhate heyhat lima tu'adun inhiye illa hayatuna dünya nemutu ve nahya ve ma nehru bi derler. Hayır çok uzak. Sen bir aldanmışlık içindesin. Geriye gitmek yok. Kela inhu illa kelime İnsan mutlaka kazanma mülazasıyla davranmalı. Böyle binde bir ihtimalle kaybettirebilecek bir söz, bir davranış, bir tavır, bir mimik, bir münasebesizlik, başlayın bir küslüklük, bunlar bazen kaybettirebilir. Üstad söylediği için ben tekrarı bana ait olması itibariyle çirkin, söz ona ait olması itibariyle güzel, hazır dikkatle batmaktan kork. Bir kelime, bir tane, bir lokma, bir bakma, bir öpmekte batma. Dünyalara yetebilecek, cenneti alabilecek, cemalullahi peyleyebilecek, rıdvan yolunda seni kanatlandırabilecek. Bu letaifini çok önemsiz şeylerde batırma kendini öldürme demektir.